Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Aliye'sül selam hazretleri. Mekke müşrikleri peygamberimize 3 tane soru sormuşlardı. Biri ruh nedir? İkincisi eshab-ı keyf kimdir? Üçüncüsü de konu bugün inşallah budur. Zül Aleyhisselam Hazretleri. Zül Arapça sahip anlamına geliyor. Karında boynuz anlamına geliyor. Karneyn tesniye iki boynuzlu anlamına taşıyor burada. İki boynuzlu anlamına geliyor. Bu bunun lakabı, ismi değil. İsmi bilmiyor dünyanın iki uca sahip olduğu için buna bu lakap vermiş kendisine kimdir bu zükran hazretleri kimdir konu-i kerimde ismi geçen 28 tane peygamber var konu-i kerime bunlardan üçünün peygamber olmadığı kesin belli değil bazı alimlere göre bu üçü evliya ya da peygamber. Kim bunlar? Biri Üzeyir aleyhisselam. İkincisi Lokman aleyhisselam. Üçüncüsü de Üzeyir hazretleri. Bunların ya peygamber olmaları muhtemel ya da evli olmaları muhtemel. Yani Allah katında bunlar. Salih kulardır, iyi kullardır. Kehf suresinde bu konu orada tabii geniş orada bize bildiriliyor. Allah Teala buraya bizlere rahîm. "Lâlem bir habim sana zikrâne sürüyorlar. Ves an değil. Ves erüreke habim sana sürüyorlar." An zil karne'in zilkana haberini sana soruyorlar. Kul, cool. de ki onlar Habib-i Muhammed'im. Siet alaiküm minhu zikra. Zikra, hatıra anlamına geliyor. Onun habersiyle okuyacağım de. falan abi diyor. Önce kim bu zikarü's-salam? Tarihte, bu tabi bilinmiyor muhtereme şimdi. Bu tarihte bilmediği için de, bazı büyük müfessiller bile, ki Kaldı Bezabi gibi, Tepsi Kebri gibi, onlar bile İskender Rumi'nin bu olduğunu zannetmişler. Onların da iddiası şu olmuş oluyor, eğer Zülkan Aleyhisselam diye, başka biri olsaydı, bunun tarih bilmesi lazımdı diyorlar bunda. iddialar bu tabi. E tarih neyle başlıyor şimdi? Tamamdır. Tarih yazıyla başlıyor. Yani Sümerler zamanında ki İçbiyatı'dan bir yazı az bir kelime farklı şekilde yapılan yazıyla başlıyor. Nuh Aleyhisselam zamanında tufan oldu. Yani meşhurdur. Bütün dinler bunu kabul ederler. Nuh tufanı diye. Nuh tufanı da tarihte yok belli değil ama. Derler. O zaman da tarihi zaman başlamamıştı Demek ki insanların bilemediği öyle döneme geldi ki bu dünyanın yeryüzüne o zaman bunlar kadar geçmedi bunlar. İşte gerçek Zükanlı Şam Hazretleri de bu tarihte bilmiyor bu İskender kim mesela o zannedilen İskender kimdir Makedonya kralı kendisi Makedonya kralı babası 2. Filip babası bir suikast sonucu öldürülünce bu İskender 20 yaşında kral oldu Makedonya'da Ariston'un talebesi kendisi aynı zamanda Bu İskender işte Makredonya'ya gibi küçük bir yerde kralken babası Allah-u Teala'men dilemiş bu tabi bir imparatoru kurdu zamanlar. O dönemde yeryüzünde tek güç vardı İran hüküm, İran devleti vardı. Pers derler bunlara. Pers hüküm imparatorluğu. İran'da daha önceden devlet yok İran'da karmaşık kabileler vardı. Pers kabilesinin reisi Keyh-i adında biri. Bu önce kendi kabilesine hakim oluyor. Sonra bu zamanla bütün kabile birleştiriyor. İran'da devleti kuruyor. Tabi işte allah Teala verirse verir. Yani bir kabile reisi iken devlet yapısına dönüşüyor. Yiğitin miamı, yeteneği var. Allah'ını ön şey Doğuda Hindistan'a kadar uzanıyor, Çin'e kadar uzanıyor. Batıda, Anadolu'nun tamamı, Trakya dahil. Azerbaycan, Erbanistan, Suriye, Irak, Hristiyan, Mısır hep alıyor bunlar kendisi böyle, İran. O zaman Pers devleti dünyada rakip olmayan tek kutuplu süper güç. İran, Pers devleti. Mevlân bülük Allah tarafından mülk diyetine verir diye Allah alır Mevlân bence. Yani hiçbir zaman tek kutupluluk yana yaşamamadır ne bende. Yani bir devlet tek kutuplu olur, tek güç olur, süper güç olur, rakipsiz olur ama ummadığı bir yerden küçük bir kabile rejisi çıkar onu halt eder Allah ikbide İşte İskender ne oldu? ...bu İranlı, Pers devleti... ...bir ateş perişti bunlar... ...putperişti bunlar... ...dinsizdi bunlar... ...bunların yaptığı zulüm... ...işkence... ...dökterek kan... ...anaksızlık... ...aşırıya gideneceğim... ...Allah onların mülkü aldı... ...işkendere verdi... ...bir söz vardır... ...dinsin hakkından... iması gelir demiklerinden... Ya ...yani biri kötü biri iyi mi? Hayır yenisi imansız mesele bunlar bu İskender babası ölünce 20 yaşında tahta geçti Vakitanya kralı oldu önce Yunus'a saldırdı Yunus'a saltan sonra Trakya'dan Anadolu'ya girdi o zaman Anadolu, Trakya her taraf İran'a ait ehlattı o zaman İran'dan da 3. Dara vardır, meşhurdur bu Dara çok savaşçı kişiyken, kumandan Üçünün dağına. Bahtaki bu üçünün Dara İran'da e, Avrupa'dan gelen bir ordu İran yeniyor. Bunu için içine sindiremedi. Ken ordunun başına geldi. İlk savaş Ankara yakınlarında Ayaş civarında ilk savaş oldu onlarla beraber. İskender'in ordusu İran ordusu bozdu orada. İran ordusu bozuldu. İdaba tarihinde bozuldu. Orada kaçtı, firaretti orada. Dara yine başlarında İskender'in çevresinde tek orosunu topladı. Orada hart müzamını bunları soktu. İkinci meydan muharebesi orada olduğunla beraber. İskender'le Dara arasında. Bu ikinci savaşı yine İskender e kazandı. 20 yaşında harbuki deneyimsi aslında. Öbürü çok deneyimli kendisi öyle komutan kendisi ama Allah-u Teala Mevlana'da alıyor mülkü buna veriyor yani bütün mesele Allah-u Teala'nın iç takdirinde yoksa sebepler ne olsun olsun siyasetle ve bazıların koruyamıyor ikinci meydan savaşında İran Rus'ta kaybedince ordu yine paniğe kapıldı dağıldı bozuğunu uğradı yine kaçtılar Yine Dara bıkmadı, yılmadı Erbil'de, Irak'ta. Tekrar orosunu topladı orada. Artık son şansını orada kullanmaya kalkıştı orada. Bütün gücüyle orosuna moral verdi. Orada üçüncü meden muharebesi oldu. Orada İran'da tam orada imad edildi orada. Dara kaçarken kendi muhafızları kendisi ödülle Dara'ya verdi ödürler. Bunun üzerine İran toprakları İskender'e eline geçmiş oldu. Yani Rabbim onu da aldım ülkü, ona verdim benim ülkü. İskender Irak aldı, Suriye aldı, Mısır aldı ve Mısır'ın kuzeyinde bir şehir kurdu orada. Adı İskender'i hala adı. Yani İskender okurdu, kurdu oraya kendi adını verdi Şimdi Araplar bir şey vardır. Sonundan ye geldi mi onu ait anlamına gelir. Yunan'da Bağdadi denir. Bağdat anlamına gelir. Hasan'ın Basri. Anlamı Basri anlamına gelir. Bu da İskenderiye. Aslında Şiyer'de şeyde var. İskenderiye diye. Bu da İskender'in Şer anlamına geliyor. O şehirde kurdu. Hala o isim Ataşlı'da bu arada. Orada İran'a yürüdü. Ermenistan'ı Azerbaycan'dan aldı, aldı. Artık Çin'e kadar gitti oradan daha böylece. Dönüşte tekrar geldi İskender. Ordusunun yine savaş hazırladı oradan. Amacı Arabistan'a yürümek. Arabistan'a. Fakat tabi e, şımardı tabi zaferler beraber. Ahlakı bozuldu. Yani ahlakı bozuldu. E, kötü yollara düştü ve hastalandı. Aslanı kendisi, Irak'ta biraya kadar hastiyattan sonra da öldü orada. 30 yaşında öldü. Yani 13 yıl ömrü savaşla geçti. Ölümden sonra hemen kurduğu parseli parçalandı, hem parçalarını gitti böyle. O kadar gitti böylece. İşte bazı kişiler tarihe bakarak, yani dünyaya hükmeden başka bir kişi olmayınca. İskender diyorlar. İskender meyatırınca 3 yıllarında aşırı yıkarıya. O zamanlar yaşamış oldu kendisi. Demek ki tarihte olmayan şeylerde daha önce yaşanmış bunlarda. İşte biri Nuh Tufanı dediğimiz. Bütün dinler buna inanıyorlar, kabul ediyorlar bunu, Nuh Tufanı'nı. Ama tarifi açıklayamıyor. Bilemeyebilir şey böyle. Hatta yakın tarihe gelelim Amerika kıtası mesela, aşık olur 500 yıl öncesine kadar Amerika kıtası bilmiyordu, bilmiyordu. Krişten kurem ne yaptı? Batı'ya giderek yani dünyanın küre olduğunu da kabul etmişti. Nasıl kabullendi? Tabii gizlilik de kabul etti herhalde. O dönem papalının baskısı vardı, papalının baskısı vardı böyle. Avrupa Krusöklar'ın ne yaptığı Bahriye'ye gider, gider Hindistan da olsan varın diye binize açıldı. Tabi o zaman dünyanın çabı bilmediği için bu yanlışla yapmış yani kısa görmüş orasını tabi uzayınca iş uzadı orada. Amerika keşfetmiş oldu orada Şimdi bakın şuna bakın o tarihten önce Amriye katası bilmiyordu. Ham orada insanlar yaşıyordu. da, Osmanlı eserlerinde Amerika diye kullanılmıyor da, hep onların kitaplarında yeni dünya terim kullanıyor mesela onlar. Yeni dünya diye zaten öyle. kullanıyorlar. Mesela vardır Erzurum o da aynı şeyi kullanıyor, hep yeni dünya o şeyi terim olarak kullanıyor orada. Da. Demek ki. Orada daha önceden insan yaşıyormuş insanda vardı orada böyle. Yine bir kıta avustura mesela böyle. O daha en daha son bulundu o. Orada insan yaşadığı belli de orada böyle işte. Demek ki tarih yani bilinen diye tarih tabi. Bu konusun kişiden mübarek zaten inşallah yaşadığı dönem bilmiyor muhtemelen. Kaçaya dönemeyebilinmiyor. Yalnız bunun önemi tarafı şu bakımdan, bunun yaptığı set var set. Bir set yaptı bu. Bu setin yıkılması, Kıyamet alameti olacak. Yeşmeci komada çıkacaklar, çıkacak oradan çıkacaklar. Bunun için bu mesele birce önemli bir mesele bu. Gelirmiş ayet-i inşallah cemaatimiz Mevlam buyuruyor Habibim Muhammed'im sana zülkaneyden soruyorlar kimdir, ne iş yapmıştı diye onu sana soruyorlar Kul, Hay Muhammed'im onlara söyle S-i'et-i aleyküm minhiz onun haberini hatırasına size okuyacağım. Buyurun. İnna Mekkena Lehu Fil Erd. Allah Teala buyuruyor, "İnna bir azametimizle Mekkena Lehu Fil Erd'i onu geri gerçeğini temkin kıldık." Temkin onu iktidar verdik, güç verdik, ona kudret verdik. kader yönünden baktığımız zaman baktığımız zamanlar bir ağacın yaprağının kuruması bile ezele takdir olmuş. Bir ağacın yaprağının ne zaman kuruyacak? O yaprağının dökülmesinin sayısından tane de yazılmış bunlar. Bir karın rızkı yazılmış kader bakımında. Bu tabii dünya çapında küresel bir olay. Yazımadı mı? Yazmadı. Yani aslında kimse bir şey muhtarlar. Bir kişi peygamber de olsa Allahu Teala'nın takdiri değilse hiçbir şey yapamaz. Peygamber de olsa. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a bakınız. İbrahim Aleyhisselam Ebul Enbiya denen o kadar faziletli bir peygamberkeniz. Ama Nemrut'un karşısında bir şey yapamıyor bak. Eli kolu atışa atılıyor. Bir şey yapamıyor muhtemelen. Hasim Musa Aleyhisselam ulazım peygamber ama Firavun karşısında bir şey yapamıyor. Peygamberimiz de Aleyhisselatü'nün de Mekke döneminde Ebu'cu karşısında bir şey yapamadı muhtemelen. Yani hiçbir zaman için bir savaşın kazanılması bir imparatorluğun kurulması bir başarı insana kişiliği vermemektedir. Allah-u Teala bunu tatviye etmiştir. Tatviye etmiştir. allah Teala Mevla'nın diyediği zaman allah Teala ona bir kut çıkarır. Bu kuvvetin değildir ama. Allah-u Teala imkanları bu iş olur, olur bu şekilde böylece. Mevla'nın buyuruyor, İnna مَكَنَّهِ فِي onu Zülkan'ı yeryüzünde temkin ettik. Mekanlaştırdık. Kuvvetendirdik. Ona güç verdik, iktidar verdik Mevlan buyuruyor. Ve a'teynâhu ah yine ona Allah tümrünü verdik buyuruyor. Bak hep ilahi vergi. Veybi. şeyin sebeba. Ona her şey için bir sebep verdik. Tefsir kaldı bir şey diyor burada. Sebepten olarak el ilmi ve kudreti ve aleti şimdi. Tabi bu savaşacak dünya dünya verecek Allah onu onuş şey yaratmıştır. Melemane gereken ilmi veriyor. Kudret güç ordu veren veriyor ve aleti alet adavat yani savaşın gerekenler. Hani bunlar kime Demek ki bir ordunun ordunun eğer zafer kazanılması Allah'ın takdirine uygunsa, vakti gelmişse Rabbim onlara o imkene veriyor. Rabbim onlara bilgi de veriyor. veriyor. Teknoloji Mevlam veriyor. Eseri Mevlam onlara böyle şey. sebeba. İşte Zülkaner a.s. de sebebe tabi oldu. Burada sebep o yola tabi oluyor. Yusülü ki Ulaşalı gitti. Hatta İzâ belaga Meğribe şemsi Önce Güneş'in yere gitti, Batıya gitti önce. Allah'ın verdiği demek ki O güç ile, ordusuyla Ordusuyla beraber Allah'ın verdiği bir kolaylıkla Yani o günün koşullarında O günün koşullarında Batıya gitti. Batının tas sonuna gitti. Yani okyanusa kadar gitti böyle. Batıya gitti. Artı önüne deniz çıktı. ve şemsi güneşin battığı yere gitti. Ve cedeha güneşi buldu. Tavribü fî aynin hamiyetin. Güneşi bahçıklı yani kara çamur şeklinde bir göze de pınarda battığını gördü. Orada. tabi burada durma gerekiyor şu muhteremler güneş orada nereye batıyor orada Tevsi kebirde şöyle yürüyor kema yara ben fi sahili bahri ev fi sefinede şöyle buyuruyor tefsir kebirde bir kişi diyor deniz sahiline duran kişi güneş batışını izlersin ne olur o kişi güneşin denize battığını zanneder. Öyle görünür kişiye. Yine gemide olan bir kişi de gemine giderken büyük denizde güneşe bakar batışına bakar. Güneşin denize battığını görür. Gözü görür. Kişi ama. Ben gördüm mesela muhtemelen böyle. Denize görün bu şekilde. Akşam üzeri Karadeniz'de izlerken özel baktım. Güneşe baktım. Güneş bu alça alça alçala deniz üzerine değdim denize battı. Bu şey gördüm bu şekilde bence. nedir bu? Demek ki bakan kişinin görüşünde bu şekilde başlıyor. Kale ve kaldı Beyaz abi tefsirinden alıyorum bu şeyini ben. O da şöyle buyuruyor başım burada. Kale'l-Talâ allah Teala şöyle buyuruyor burada diyor. Vece'de daha i Zülkanen güneşin battığını öyle gördü. Velem yekul kâne Allah-u Teala güneşin ortaya battı buyurmuyor. Bakın, şimdiden ortada. velem yekul kâne tahrubi. allah Teala Kuran-ı Kerim'de güneş denize batıya Allah buyurmuyor. Ne velan buyuruyor? Vecedahat tavrubu şemsi. Zülkanen'in gözünde onun görüşünde o güneşin denize battığını gördü. Hem de balçıklı bir kara bir şey böyle. Demek ki güneş batar, öyle oluyor güneşi batarken. Tabi deniz kararıyor. Kararıyor. Sanki bir kara bir çamur gibi batatık gibi batını görmüş oluyor buraya. Ve vecede indaha kavma. Ve güneşin battığı o yönde. Yani o güneşin dünyanın en batısında. Avrupa'nın batısında. Orada... Bir kavim gördü orada, toplum. insanlar vardı orada. Nasıl insanlar? Yine yani tepsisine alıyorum bunu. Kâne lebasühüm jûdel vahşi. Üzerlerinde vahşe hemen derisine sarılan kişiler. Ve kani küffaren ve bunlar kafirler. Kişiler bundan bu şekilde. Burada aklıma bir soru işte şey gelebilir. Peki onlara peygamber gelmedi mi onlara? Geldi muhtemelenler. Geldi. En aşağı 100 bin peygamber geldi. En aşağı 124 bin peygamber geldi. Hatta iki rivayet rivayetler bu şekilde. Yani sayıları gene kesin bilmiyor. Bilim sayıları böylece. Yani en aşağından en aşağı 100 bin küsur peygamber dünyaya geldi. İnsan tarihi de Öyle kısa değil insan tarihte. De. Bilmiyor tarih benim böyle. Başlangıç bunların bilinmiyor. Tabi peygamberler geldi, gitti. Ama her kavim, her toplum inanamadık peygamberlerine. Mekke müşrikleri gibi mesela. Mekke müşriklerine peygamberimiz geldi. 13 yıl bakınız. 13 yıl. Bir peygamber. Bir tek Mekkeliler uğraşıyor böyle. Bir kavim, kabile uğraşıyor. Bir kavim, kabile uğraşıyor geldi gelinte bakıyorum şey. Demek ki her topluma mutlaka peygamber geldi. Meğer böyle bir vahiy kerimesinde illa halafian nezir her toplum peygamberi geldi. Ne var ki toplumların pek çoğu peygamber kabul etmedi ama. Nuh kavmi gibi mesela böyle. Sağ bir ekrandan bir mübarezat vardır, halbuki velid diye, halbuki velid. Pegan bana şıra buyurdu, enten şeyfullah, sen şeyfullahsın. Ne demek Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcı. Yani Allah'ın çektiği kılıç. Allahü Teala her şeyi bir sebep vermiş. Allah'tan her şey bir sebeb vermiştir. Bunlar biraz kadere bağlı olduğu için açıklamam gerekiyor. Adem babamızın toprağı alması geldiği yerden. Sıra oraya gelmişti. Önce Rabbim Cebrail'i gönderdi. Cebrail'im git dünyaya oradan gerekli elementleri top tarafından al onları. Oradan çam olacak. Cebrail dünyaya geldi, toprak alacak. Dünya sordu ya, "Cebrail, ne hoca bu toprak? Allah bunun insan yaratacak?" Peki "Ne hoca bu insanlar? İyi yeri cennet, tabi öbürü cehennem olacak." Dünya korktu, titredi. Depremi salon dünya. "Ne olacak Cebrail, bana dokunma." Onlar asil olurlar. Tamı el atar dünyanın biz yan yan monsiye boğuldular. almak istedi. Dedi ki dünya allah Teala Teala'ya sığınıyorum bana dokunma. Cevab-ı bir şeyini durakladı. Dedi allah sığındı. Allah sığınan bir şeye bir tecavüz ona ağır geldi. Dokunamadı. Makamına gitti. Seceye kapandı. Ya Rabbi böyle bir durum oldu. Sana sığındı Allah'ım. Sana sığındı. Nasıl sonra uzayabilirim? İsa Aleyhisselam geldi. Aynı olay tekrarlandı. Sıra Azrail Aleyhisselam'a geldi. O çok heybetli melekmiş kendisi. O dünyaya geldi. Aynı olayı getop alacak. Dünya Allah sığınırma, dokunma. İlk Azrail Aleyhisselam beni Allah gönderdi. Allah emir verdi. Allah'ın ne senin olma dedi bu sefer Size dünya teslim oldu. Aldı toprağı. O toprağın toprağı tabii yağmur yağdı. Şamur oluşuyor bu oldu. oldu. Konu geçmişti önceden. sen Aleyhisselam gittim bakamına. Rabbim soruyor tabii. Bir nevi sorgulama olmuş bir görev konusunda. Her şeyi bilen Rabbim. Ne yaptın Azrail? Ya böyle böyle oldu. Buradaki Rabbim ya Azrail onun toprağını sen aldın Onların can alma görevi sana görüyorum. Can alma görevi. O zaman bir düşüneye daldı ki insan içerisinden o kadar peygamber gelecek, o kadar sahabe gelecek, evliye gelecek, o kadar şunlar bunlar gelecekler bunun canını alacak. Alacak ama canı aldığı için yakınları var ama şimdi ya. Onlar bu ne bazarse düşman olacaklar? Bak yavrumu aldı, anne babam aldı Ertan. Ya Rabbi, secre kapın. Ya Rabbi ne olur bana mı göre verme ya Rabbi. Onların canını aldığım zaman arkadan kalan yakınları bana dua ederler. Babamızı, annemizi aldın diye bana dua ederler. Bu dedi ki Rabbim azal, merak etme. Araya bir sebep vereceğim, sebep vereceğim. Onlara ölümü sebep demeyecek, sen bilmeyecekler Melhamid şimdi öyle oluyor. Fırat kişi olduğunu, hasta mıydı, kazan mı olduğunu, oldu? eğer ani ölmüse ilk gelen şu anda trafik kazası mı oluyor şu anda mesela, hasta mı ya bence, ona bilmiyor tabii. Şimdi zükanleşme maddeleri dünya hükmede, hakim olan bir kişiliği kendisi. bence. Ama onun kişiliği diye bakmıyorum böyle. Onun yeteneği değil. Allah onu ki yaratmış, yaratmış. İkincisi allah Teala bazen Mevlam dilerse kullarını terbiye etmek, Mevlam bunu bir sebeple yapar, terbiye sebep yapar. Bazen güneşten olur, güneş yapar. Bazen kıtlıkla böyle yapar. Selle yapar. Bazen mikroplarla kişi alıp Mevlam'ı imtihan eder. Bir de açık seyep olur bazen. İşte bunun bir Seyfullah bunun için o konuya geldi. Seyfullah Allah'ın kılıcı insanın terbiyesi için bu şekilde var. Genem atikerim inşallah kulna. Burada mevlam bize dedi ki, ya zelkarneyn, ey zelkarneyn. Burada mevlam buna böyle akıp hitap ediyor, ezlikarneyn, imma ent azibe ise bunu adab edersin bunları. Yani imana gelmeyenler öldürürsün bunları şöyle yaparsın bunları. Çünkü battaki kovmle neydi bunlar, vahşi halinde. Hayvan derisine bürülen küfaro olan, inkarcı olan hayvan sahih yaşı insan bunlar. bunlarda ben. Hayvan Açıkça böyle, böyle fuş yapmaları, şunlara, bunlara karmaşık yani insan dışarıda yaşıyormuşlar bunlar. Rabbin onu hiç gönderiyor bunlar zükaneni. Diğer isimini atabilirsin bunları. Ve inma enttihminüm husna. İstersen merham buyurdu ya zükanen bunları organize devliyet bunlara iyice anır bunları yol göstermeye çalışım buyurdu. buyurdu. da Rabbim imtihan için zikranı selam burada muhayyer kıldı, sebep kıldı. Kale. Dedi ikinci zikranı selam. Emme men Ama kim zalim olursa zümün nefsine yani küfürde ısrarak alır kalırsa. Fezefe ileride nüanzi büyüyor. Onu azap ederiz. Yani öldürmeyince, öldürmeyince şey yapın gereken de. Sıme yüredi ila Rabbi'ye. Ama ölüp kurtulmuyor. Ondan sonra da Rabbine döndürülecek. Feyyü azzebühü Onu Rabbi azap eder. azab en nükrah. Nükrah mümkün yani bilmeyen. Allah azap eder. Kendisini artede eder böylece. Şey. Şimdi çok güçlü zannediyor ki öldü mü, Kurtulurum zannediği kişiler. Her e, günümüzde tabii stres çok mu Çünkü doğal yaşam şartları koşulları her gün azalıyor. Doğal denge bozuluyor. E, yaşam koşulları tabii sıkı insanlarım. Herkese bir sıkın stres insanı der. Buna rağmen kişi ne yapıyor? Aklınca intihar ederim kurtulurum zannediykeniz Allah Teala. Aklı ne buyuruyor? Evet diye Biz onu icabını da öldürürüz. Ama Rabbim döndürülecek. Oradaki azap dünyasına benzemiyor ama. Çünkü o azap sonsuz azap. Ve mâmen âmene ve amele sâlihan. Ama kim de işlerinden iman ederse, Allah bir derse yalnız kuru da yetersiz ama kuru iman da. ne geliyor? Ve amile salihan, ameli salih işlerse, yani is, dini yaşarsın, İslamı yaşarsın. Dedi. Yani ben de Müslümanım. İmanım çok kuvvetli. İşte öyledir ama namaz kılıyor musun? Kılma olmadı. Böyle buraya bak. Ben ameliydi amelis salihem. İman, imanın gereğini yapmak. Yapmak mı yapmak böyle. Efendim ben şöyle santikarım. Yapıyor musun? Yok yapmıyorum. Olmadı mı ya? yaşama gerekiyor böylece. Kim ki dedi iman eder ve imana gelenin yaparsa ibadetini yaparsa felehu onun için vardır cezanin husna onun için en güzel bir ceza mükafat vardır. Ve sen okule min emina yusra, ona işimizden en kolayını em ederiz böyle. Hazıkan Örselan Batı'da ne kadar kaldı da burada bildirmiyor burada, bildirmiyor. Yalnız o toplumu tabii davete müqellef oldu toplumda. Onda iman davet onlara. İçinde kim imana gelmişlerse, onlar aradan makam geldi bunlar. Gider onlara verdi onları. Süm etbâse baba. Tekrar sıra yol tuttu da vada tam tersine şimdi batdan doğuya doğru. Hattiza belaga matli'a şemsi. Şimdi buradan da güneşin doğduğu yere gitti belirir. Yani o günkü koşullara ne demek ki Avrupa'nın son ucuk Asya'ya doğru ucuna kadar gitti belirir onlar. O koşullarda O zaman ki dünya başka dünyaydı ama onu bilelim ki dünya nasıl başkaydı? Hemen her taraf ormandı Muhtemelen. Orman böyle. Büyük ormanlar her taraf böyle. Akarşuları bol, balıkları bol böyle. İnsan az böyle. Tam bir doğal bir dünyaydı o zaman ki dünya. O zaman tabi bir normal de yok, yol yok böyle. Yani bir fatiğe matikiyor güvenece. Tabi bu alttan gidiyorlar bunlar oraya kadar gidiyorlar. Ama Ramazan kolay verdi kendisine bir nevi bir peygamber ise mucize ile, evliyesi keramet ile tayyib mekan denir. Tayyib mekanla gidiyorler deme. Yoksa ömrü buna gitmedi aslında buna. Tay mekan. Şimdi iki şey vardır. Tay bir şeyin dürülmesi. Konu geçiyor. Ketay sicil kütüp Ketay sicil kütüp Tay bir şeyin dürülmesi anlamına göre böylece yer dürülüyor kısalıyor muhtemelen bakan. E nasıl dürülüyor yer acaba? Akverin buna ermem muhtemelen der. Bir evliya bu evliya hangi makamda ise Mesela kırıklar, yediler, kutuplar böyle. Hepsi makamına göre yürü kutu mesela özellikle. Diyelim ki yine yaşıyor. Kabe'ye sık sık gider böyle. Sık sık gider. Nasıl gider ama yürüye gider böyle. Normal yürüye ama koşmaz, atele etmez böyle. Ama kız zamanda oraya var muhtemelen. Böyle. Yediler biraz daha yavaş, kız daha biraz yavaş. Allah'ın daha diğer sarı kullanılıyor da dürülür böyle giderler böylece. İyi e nasıl durdur muhtemelenler? Şimdi aslında bu bilimsel olarak da bu yani imkan olan bir şey bu. İmkans diye muhtemelenler. Şimdi atomların bir çekirdeği varlıyız böyle. Çekirdeği var. Arada boşluk var bakınız. Arada boşluk var. Atomun çekirdeğinin çapı atomun çapından 100 bin daha küçük bakınız. Yüz bin defa daha küçük bakırsın. O kadar boşluk aralar. Şimdi dünyayı yüz bin defa daha küçültün. 40 bin kilometre çapını ne oluyor? 400 metre oluyor bakırma. 400 metre oluyor. Yeni çapı. Arada boşluk çıktı mı? Doldu mu? Doldu. Demek ki Rabbim dilersin muhteşemler. Rabbim dilersin muhteşemler. Allah boşluk kapatın muhteşemler. Bunu göz görmez ama vereceğim. Bunu göz görmez ama vereceğim. Arada ki boşya bakını yüz bin defa daha küçük çok çök çök çök şey çekirecek çapında. Verdim böyle bir şeyini gördüm mu temkinim mu temet, tamem ki kişi kendim görmedim ben. Yani hiç böyle bir yere bakmaz ki kendisi, bedenimle berde hiç bir yere bakmaz ki kendisi. Omuzunda her zaman secadesi, bu omuzda her zaman böyle Sadesi. Yine bakmaz. Yalnız zikrullah böyle. Zikriniz tevhid de böylece. La ilahe illallah. Ya, e, tabi yavaşça der böylece. Der böylece. Bir bakmışın, 10 kilometreyi 2 dakikada almıştı. Yürüyüş vermiş. Kısa bir zaman daha böylece. İşte bu mübarek zat da Zülkan Hazretleri de yapıyor, batının ucundan Doğunun geçiyor. O gün koşullarında koşullarında, peygamber tabi mucize gücüyle evliye etsen kâme gücüyle ve tay mekanla doğuya gidiyor. Güneşin doğduğu yere şimdi geldi. Tabi yine bu aynı battı olduğu gibi bu Zülkü Aleyhisselam'ın görüşüne göre dünyanın, güneşin doğuşu tabi. Tabi aslında güneş ya doğa ne doğal ne güneş tabi. Güneş yani durur. durur. Dünya eteve dönüyor. Fakat onun görüşüne göre şimdi bu güneşin doğduğu yere geldi. Yani tabi deniz güneşe geldi. Veca'da, ha güneşi buldu. Tatlığı ala komin. Yine orada bir koyun buldu böyle. Orada tam güneş doğarken gelmiyor. Allah hikmetine bakınız batıya gittiği zamanlar tam güneşin batıştığına rast Oraya ulaşması. Batıya en son ucuna gelince güneşi okyanusunda batarken gördü böyle. Doğuya gitti orada da güneşin doğuşunu gördü. Yeni güneşliğe doğuyor orada. Tatlı ala kavmin Yine orada yaşayan insanlar, orada varmış. Onun zaman doğuyum, deniz ellehüm min dunya sitra. <Sessizlik> Bu insanlarda özelliği şuymuş. Güneş semaşına örtü yokmuş, bunlar. örtü bunlar böyle giyiyorlar. Şey. Kendileri çırçı yapmış bunlar, bunlar, Yani battakların gene bir hayvan derisi üzerine varmış, hayvan derisi. Vahşi hayvan derileri. Bakın, yani. bunların üzerinde hayvan derisi yok üzerlerinde. Bunlar hayvan gibi çıplakmışlar. Bunların ne evleri, ne kulübeleri, ne de da aşık okusunda varmış. Minel libâsi vel binayı ve şeceri İzâ tal'a şemsiyete cûne ilel esrâbi Yani tefsiri kebirde beraber buyuruyor. Bunlar yalnız geceleri dış çıkıyormuşlar. Gününüz olunca yer altına, mağaralara Oraya saklaymışlar kardeşim. Ne iyi bir bunlar. Denizden balık düşmüşler. Gece bunu atıyormuşlar, sahile atıyormuşlar bunları. Güneş çıkınca güneşte pişiyor balıklar, pişiyor. Akşam olunca alıyormuş, yiyormuşlar yiyormuş yani bunlar da bunlara kardeşim. Yani ekin yok bunlarda, meyve bunlarda, yani balıkla böyle geçiyormuşlar bunlar. Kedalik velan büyüyor. Bu şekilde yap. Hazreti Zülkane'ne. yine yani battı yaptığın gibi. Yani bunları da aynı şekilde imana davet et. Bunları da bunlara da işte imana gelmeyenleri artık şöyle böyle buyuruyor. Yine bunları imana davet etti bunları. Her birinde bunları da. Kovmleri de. Tabi imana gelen geldi. Gelmeyen tabi yine tabi gelmedi bunlardan da. Ne ikmesen muhteremler. Böyle insanlar gelmiş ya bakınız değil mi? Böyle yeni biliyor da hala küfürden dönemiyorlar insanlar acaba. Dönemiyorlar Ne bunların küfür inkar yani inkarcılıkları da e, tapındıkları şeyleri var. Tapındıkları şeyler var herkesin böyle. Her toplumun tapındığı bir şey. Yani bir şeyi ha ilah demişler. Bunlar. Bu ilah diyorlar bunlar. Halbuki bunların ilah dediği nesneler ister heykel olsun taştan, ağaçtan, altından bronzdan olsun isterse aygırı yıldız olsun. Nedir bunların? Hep atom yiyonları bunlar böyle. Allah mülkünde yine varlıklar bunlar. Eskiden mesela ayda ilah da o insanların bazı ay böyle. E, Gül insan tabi bu bunu anladığı ilah olmadığı ayın. Ay ay'a çıkıldı mesela üzerine gezildi. Ha bu da bir toprak eller deliler. İlah değil demişler evvel. Delili şekilde evvelce. İşte demek ki insanların içinde ama günümüzde yine var muhteremler be. Yani benim aklım şahsızla bunu kabul denemiyor ben bunu böyle. Yani çağımız insanının Allah'a inanmaması için kabul denemiyorum bu muhterem. Şu evine bakıldığı zamanlar bir denge var, bir düzen var, bir çekim kuvveti var. Ama her birde de bir merkeze bağlı, merkeze bağlı. Yani başıboş diye bir şey yok böylece. Bir insanın yeri dolaşıyor. Meşru İngiliz doktoru vardır. Darwin diye muhtemelen, Darwinci. Yani insan benimle yarattığı deyin kişi Darwin doktor, İngiliz doktor kendisi. Bu kafir bakıyor ki kafir böyle. nasıl kendisi gözün yeni zamanlar diyor. Aklım duruyor böyle diyor. Nasıl göz yaratılmış böyle? Tabaka tabaka zaten böyle diyor Yani bir tabak al yerini değiştir göz yine göremez böyle böyle. Yani göz aslında bir yağdır. yağ böyle. Yani bu yağ insan bak görüyor. görüyor. böyle. Kulak işitiyor. Dil konuşuyor. Damak tadı alıyor. Bunun kokuyu alıyor, sinir sistemleri var. Yani bir insan yağlışı düşünürse düşünürse, insan Allah'a kabul etmeyecek kadar insanlar var. İnsan kuvvet, güç, kudret. Eğer insan yağlışı, yani doğal kendi olan bir şey olursa, her insanın aynı olması yar gereklidir. Her insanın da aynı olması gerekir. Bugün nasıl insan varsa yer birbirine benzemiyorlar benzemiyorlar hatta ikiz çocuklar bile ikiz böyle ikisi kız, ikisi erkek yani ikisi beraber aynı yumurtadan çatlayıp meydana gelmişler aslında ikisinin genleri aynıdır ikisinin geneleri aynıdır gerçi ikizlerin öyle olduğu halde ikizler bile yabancı bakan kişi bir ayrılmaz birden bire annesi onları ayrı muhtemelen. isimlerle farklıdır ayrıdır yani karşı ikizler aynı yumurta, tek yumurta. Dönünten sonra ortadan yarı çar, iç, iç, çar, iki ayrılır böyle. Tek yumurtadır böyle. İkisi ayrılır bunların böyle. Alakı bir, boğalara bir, bizi bir olur Bunlar Böyle olduğu hala bakınız. Bunları bile yine yine benzemiyor bunlar böyle. Bunlar Farkları bunların bile. E şimdi bu kadar insan, bu kadar insan var Giden nasıl bilemiyoruz. Gerçi var. Her insan farklı bir insan ama her insan ayrı bir alem. Herkesin görüşü başka, düşüncesi başka, bilgisi başka, insanlığı başka. onuru herkesin başka başka başka, başka bir alem. Ya bunu yaratan kim Azimselam Allah aşkına böyle ya. İnsanı yöneten kim? Şu beni yaratan kim? Ya sistemini yaratan kim? Şu araya bakalım. Bir denge düzen var bak. Kim bilir kaç milyar yıldan beri güneş dönüyor geziyor. Ay dönüyor. Dünya dönüyor. Yılda dönüyorlar. Şimdi fizik kuralına göre bir kural var fizikte vardır. Hiçbir cisim kendini hareket edemez bir cismi. Yani bir cismin ne gibi hareket için bu da bir enerji güç gerekiyor böylece. Enerji. Mesela bir teker derim bu şekilde döndürecek böylece. Ne gerekiyor? Ondan dönem bir güç gerekiyor böyle. Kendi dönmez. Böylece. Ama rüzgar döndürür, fırtına döndürür, ama su döndürür, ama el döndürür böyle, ama makine döndürür. Mutlaka bir güç lazım ama. Fizik, bu da burada. Fakat sorun olur bu, yavaş yavaş bu azalır ama böyle, durması gerekiyor böyle. Gerçi bu şekilde muhteremler. Mesela bir zerdemi, işte pedalını alalım böyle, bir çevirelim böyle, hızlıca. Bırakalım. Değil mi? Hızı döner. döner ama ne yapayız? Yavaş yavaş yavaştan başlar ve durur utanmadan. Durabilir. E, dünya yer altından beri aynı dönüş var. Aynı sahnesi değişmeden beden. Yani aynı dönüş. Yani Allah'ın vallahi kötü hüsnü hatı hatı açacak belli bir şey var böyle. Yaka hatma bir maldi, hubiera. Böyle bir yürüyor. Adam ettiğimizde zükan yanında olanların haberimiz vardı. Bunu yahut ettik. Yani zükan sen bu iş yaparken ha şöyle başıboz diye bak oturanlar. Yakar ehatma bi malledihi khubra. Zükan sen adımı, konuştuğu kelimesi her şey Allah Teala'nın denetimim de aziminde ama. Her şey Her şeyde sümet sebebe orada işini bitirince doğuda işini bitirince yine sebebe tevesü etti ile şimali oradan buraya şimala kuzeye doğru yürüme başladı kuzeye doğru yürüme başladı işte orada hatta iza belega beynis sedeynih sedeyn cebeleyn buna iki dağın önüne geldi orada be. İki büyük dağ. Oraya geldi. Ve daha min dunihuma kavmen. Orada yine bir toplum buldu orada da bakın teyler. Yani kuzeye gitti orada. Hatta buna Aksa Shimadiyo yani kuzeyin en sonlarında bu rivayete göre de karanlığa girdi diyorlar. Karanlığa girdi diyorlar. Orada karanlığa girdi. Çok bir zaman karanlıkta gitti orada beraber. Tabi orada biliyorsunuz 6 ay gece oluyor orada. Demek ki gece raz gelmiş orada, gelmiş orada. Hızır selam da yanındaydı o. Hızır selam hızır selam zamanında böyle. Hızır selam bunun aynı hızır teyze oğlu oluyor o zaman hızır selam ilece. Teyze oğlu oluyor. O da yanında idi. Hatta rivayetlere göre yani hadis hakkında bulmadım meşgul olan da rivayetlere göre karanlık taşım halde bir su olduğunu duymuşlar. Aa bu hayat diye bir su. Aa bu hayat. Farsçı ağabey su anlamına geliyor. Hayat su anlamına geliyor. Yani o su içen Ölmüyor anlamına geliyor. Karanlığa girince bir ara orada dağılıyor. dağılıyor. Kıza sen o suyu buldu diye rivayet ediliyor. Su iş ediliyor. Züka anlığa o suyu bulamadı kendisi ama. kendilerini. Yani oradan doğudan sonra kuzeye yöneldi. Daha yukarıda kadar çıktı. Karanlığa girdi. Kutu bölgesi orada girdi oraya da. Orada bir toplum buldu. Kavim vardı orada. E var mı? Var mı? Eski malı var mesela. Eski malı var. Kutu yaşayanlar var bu şekilde böylece. E tabi onlar da peygamber geldi muhteriler böylece. Onlara peygamber geldi. Onun için iyi insan çıktı. İçerine iç çıktı çık çıktı çıktı. Yalnız ne var ki e, genelde helak olan kavimler çok oldu. Gazapı oryanlar muhtemel. Helak oldu. Yani dünyanın coğrafya, çok değişik coğrafyası muhtemelenler. Tam 1986 yılında uzaydan Afrika çölü inceleniyor. Radar şualarıyla inceleniyor uzaydan. Afrika'daki büyük sahra var, büyük çöl orada var. İnceleniyor. Bu şualar sert topraklara giremiyormuş da ama çöl toprağı yüksek olduğu için altına girebiliyor. Altına girebiliyor. Bakın Afrika çölün altından bir geniş neyli atakları bulup bulup anlıyorlar, buluyorlar be uzaydan. Bir yıl sonra Mısır Çölü'nün de araştırma yapılıyor. Kazıyor olan bir metre derine inince oradan neyli atakları buluyorlar. Demek. Irmak yatakları buluyorlar böyle. Yani su yok. Ama bin nehir yatağı olduğu belli olan buluyorlar. Hatta işte kaplar buluyorlar muhteremler. Buluyorlar. Ve buna göre ne diyor arkeologlar? Bilmem bundan ne kadar binlerce, on binlerce yıl önce buraların yeşillik olduğu, akarasyonumuzun aktığı, ağaçlar olduğu, insan yaşadığı buna ama istedim. Yani bu bir gerçek muhterem. Yani tahammül 86 yılında herhalde galiba Uzaydan araç yapılırken Afrika çölünde, çöl altında ırmak yatakları bulunuyor. Bu yönde araç kazınma yapılıyor, çıkıyor bunlarda. Bunun için, şimdi tabi konuşulan geliyorum buraya. Zükan yaptığı set nerede konuşmaya gelince, tabi şu an bilmiyor şimdi o konu, bilmiyor tabii o konu. Yine orada bir kavun buldu. Zükan es bir toplum yaşlı insanlar yani millet orada buldu. La kedu ne yekohu ne kavla, öyle. La ikadu ne yekohu kavla. Ama söz anlamakta çok zorlu çeken, söz anlaşılmayan... La ikantil, la ikadu ne? Buraya geliyor onların konuşu anlaşılmayan, başlı anlayamayan, yani az sözcük bilen, az kelime bilen, az kelime bilen yine böyle kuş hayvansal gibi az kelime konuşabilen bir toplum bunlar Yani belki onların torunları eski moda bugünkü mesela onlar olabilir belki onlar böyle. Kâlû diyor ki onlar yazel Zelkarneyn'i, ey diyorlar, o toplum ''İnni <Sessizlik> ye'cü ve me'cüce, ye'cü ve kavmi. ye'cüce ve me'cüce'' iki ayrı kabriymiş bunlar böyle. Biri ye'cüc, biri me'cüc. Biri uzun boylu, biri kısa boylu, kısa boylu. Müslüdü'ne filerdi, Yer diyorlar bunlara fesat yapıyor böyle diyorlar. Bunlara baskı yapıyormuşlar. Bundan yamyammış bunlar. İnsanet yiyormuşlar bu, bu iki toplum. Bu hayvanlar çalıymış, ikna alıyormuşlar bunların. Bu da korkular bundan. fel nec'a haline harcan. Ne olur ya Zülkan'ın diyorlar. Bak sen oradan kuvvetli, güçsüzün sen diyorlar. Sana bir vergi verelim. Bir para verelim. Sana bir şey verelim de. A'la entecele beyne vehnü seddâ. Aramızda bir set engel ediyorlar bunlara. Toplum bunlara. Bu konu şimdi Direm muhtemelen camiatımızın set yapma meselesine inşa i̇şte mümkün haftaya gireceğim buraya inşa çünkü geniş olacak bu konu yarım kalmaması için bilmem buraya inşaımız bu inşallah. Buraya set yapıldı buraya. İkisi arasında oraya set yapıldı. Yani bu set tabii Çin'se din muhtelemdir. Çin'de biliyorsunuz Çin'de doğuda o da yeni yere Millet yapılan bir settir bu. Hem taşta taştan yapılan bir settir. Bu demirden yapıldı bu. iş i̇şte haftaya bir konuya buraya. Yarım kalmaması için. Bu settin bir özelliği de özelliği de Kıyamet yakın bu set yıkılacak muhteremler. Peki şu durum nerede? Bilinmiyor muhterem efendim. Bilinmiyor. Ama duruyor mu? Duruyor muhteremden. Duruyor mu? Duruyor muhteremden. Duruyor arada. Bilinmiyor. Bir şey tabi yaklaşınca yaklaşınca inşallah arametleri belirir muhteremler. Yani tahammü inşallahdan inşallah belki de bulunur. Yani arandı çok. çok bunu bulamadılar bunu. Bilmiyoruz şu anda. Belki oralarda dolduğu. Başka bir olduğu olduğu oraları. Hatta dünyadaki 5 kıtanın da önce de bir ardı olduğu bildiriliyor muhteremde. Yani Kur'an'da Meryem buyuruyor kıta mücevere, mütecabire atıyorum ben abi, diyor. Mücavip kıtalar. Bakın böyle. Bugün arkeologlar da aynı şey iddiayı ortaya atıyorlar. Bakın tabi. Günümüzde de atıyorlar. Böylece. Yani kıtaların bir yerde olduğu, bundan sonra açıldı. Yani defemlerle, su baskınlarıyla, sarsıntılarla, dünyada büyük köyler olaylarla uzaklaştığı birbirinden şey yapılıyor. Zaten böyle olmasaydı, mesela Avustralya'da insan olmazdı. Avustralya'da. Olmazdı oraya ben. Hadi Amerika yine yakın Asya'nın ucuna, yakın oraya, Avustralya kıtası, çok uzak böyle. Uzak oldun işleri, Lillahirrahmanirrahim, Fatihah.